Birincisi, İlmihal kitaplarında altı ayını dolduran koyunların kurban olabileceği yazıyor. Buna keçiler de dahil mi? Yani altı ayını dolduran keçiler de kurban edilebilir mi? Şimdi altı ayı dolduran koyun anası gibi yani iri yarı ve gösterişli ise o kurban edilebilir. Bu sadece koyuna mahsustur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü ve Efendimiz'e birisi geliyor diyor. Mesela benim dana. Efendim iki yaşını doldurmamış ama Beşi iki mi? yaşındakilerden daha gösterişli. Olur mu? Efendimiz buyuruyorlar ki bu sana mahsus olmak üzere yapa, caiz olur ama senden sonra artık hiç kimseye caiz olmaz. Böyle hükümler de var. Onun için sadece koyuna mahsus olarak tanınmıştır bu Evet, keçi için bu evet. geçerli değil. Evet.